Bismillahirrahmanirrahim. Salli'yle Resulullah Muhammed. İnşallah konması olsun muhtemelenler. Fatih başlıyorum. Fatih başlıyorum. <gülüyor> İnşallahı olsa inşallah namazı okunan kısa sürelerin onların anlamı çalışan inşallah her hafta inşallah inşallah. Bir insan okuduğu sürenin anlamını bilirse Tabi daha farklı oluyor dönemler. Gerçi anlam bilmese bile insan yine sebep var. Bu neye benziyor bu? İlaç içmeye benziyor. Bir doktor ilaç içerken onun ne olduğunu işlerini bilir. Ama normal bir insan ileri içer ne olduğunu bilmez onun böyle. Onu falan görür görüyene de. İnşallah size bolsa Fatihadan başlarama şansım var İnşallah hafta inşallah kendine de, yakın devam etmiş. En inşallah. Fatiha ismi Fatiha deniyor açlıyor buna. Fethihten başlıyor. Açış anlamına geliyor. fetih etme anlamına geliyor. Böyle. Yani fethedici açıcı anlamına geliyor Fatiha. Kuran-ı Kerim'e Fatiha ile başlandığı için buna bu isim veriliyor. Yine Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim'in de özü olduğu de buna Ümmül Kur'an diye bir atı veriliyor. Ümmül Kur'an. Konu annesi özü anlamına veriliyor. Bu Fatih şeyinde şu anlamı var. isimlerde de var. Öyle yani tabi Besmele şeyle başlıyor. Hanefi'ye göre buradaki Besmele Fatihe dahil değil. Hanefi'ye göre. Şimdi namazda Besme, Sünnet farz olmuyor. Şafi değilse, Besmele-i Fatiha'ya dahildir. Şafi'ye göre. Yani bir kimse Şafi mesirinde eğer Besmele okusa Fatiha'yı namaza olmaz. Fatiha gayet eksik olduğu için. Besmele'de üç tane isim var. İsmail'a üç tane. Allah-u Teala El-Rahman, er er Rahim İslamında. İslam Hüsnadan. İsim var. allah isim Esm-i Celleşah'l-i İsm-i Celal deniyor buna. İsmi Celal. Yani bütün isimleri anlamını toplayan bir isim verecek. Diğer isimler bir manaya bakar. Mesela Er-Rezak. Rızık verici. er Rahim, Merhamet edici. Ettevvâ tebikav edici. Fakat Allah'ın her anlam işine dair bir çoğun Her anlam. Er-Rahman da o da merhamet kökünden geliyor. Bu daha ziyade dünyaya bakıyor bu. Ne kadar rızık, canlı rızık varsa, canlı malik varsa her rızkı böyle aittir. Bütün canlı rızkı. Dağda, tepede, deniz altında balıklar, havlu uçan kuşlar, ormanda yaşayanlar, e, hatta küçük mikrof, yürüyüşler, bakteriler, hep rızkı veriyor ayet O verir bana. Ana kandaki cin yavru ana karnında, bana kim rızık verebilir? Errahim ismi de, bu da müminlere has özel. arda bakıyor bu da. Ahirette Allah'ın rahmeti müminler olacak arada, müminler olacak yani. Allah'ın affı bağışlamasının rahmeti mümin olacak ahirette. Allah korusun, bir insanın karları ölürse, devleti o durumda gider Allah korusun, ondan rahmet yok muhteremler. Yani babası peygamber de olsa, dedesi peygamber de olsa, fayda vermiyor onlara. Kursun. Ancak Allah'ın rahmeti müminleri kapsıyor, müminleri kapsıyor. Yani bir mühemin imanlı olduğu halde Allah Allah'ın celecalığı çalışsa, çabalasa tabi kuluz, aciliz, beşeriz. Yoksa olsa da yani onu affeder inşallah. Ama çalışmak şartıyla ama. Yani kul ne yapacak? Kul eline geleni yapacak. Eline geleni yaptığı halde tam yapamasa bile o zaman ona ulaştırın inşallah. Fatiha'ya başlıyor. Alemlerin Rabbi kelimesi. Elhamdülillah rabbil alemin. Elhamd, hamd etme. medhi övgü. Hamdın tam Türkçe karşılığı hamd ham kelimesi. Medhi, övgü, şükür gibi böyle yani açıklanmaya çalışılıyor. Ama tam bunu anlamı yok karşılığı Türkçe Türkçe karşılığı. Elhamdülillah bütün hamd sana hügde mediler. Hamd bir şükür, anlamı biraz yakın birbirine ama farklı. Şükür genelde nimet karşılığına söylenir, nimet karşılığında. Mesela bir insana biri bir bir ilik eder, bir insan bir kurtuşuna kurt olur, onun çok şükür elhamdülallah şu kadar Mevlamıza. Fakat hamd nimet olmasa hamd edilir böylece. allah Teala Mevlamız hamde layık olduğu için o yaratan Mevlamız bütün alem onun. Yani düşünmek gerekiyor bunu. Biz insanlar bir insanlar şu bedeni yönetiyor. Bedeni Yerimiz ağrıyor. Ümür oluyor? İştahımız olmuyor başımız ağrıyor, bir şişo bu oluyor. Yani bizler şu bedenimizi yönetemiyoruz böyle. Ne yapıyoruz? Başkasına muhtaçız, başkasına. Yani doktora, şuna, buna, aman efendim işte bura mı, bura mı ağrıyor? Yani insan denen varlık, insan denen varlık şu bedeni yönetemiyor yönetemiyorum, karışım insan böylece. Sonra beden rızkı alsın bedene. İnsan muhteşem edemiyorlar. Rüzük veren verecek. Elhamdül bütün hamd sana övgüler. lillahi buradaki lam var aslında li'llâhi. Hamzi hasli burada lamda işti kap anlamına geliyor. Ancak Allah hakkı geleceği Ne kadar övgü varsa, şükür varsa, medhi varsa, hepsi Allah'a mahsusu, Onun hakkıdır. Onun hakkadır. Başka? Kimse ortak olmaz mı? Yani fren kişi çok kuvvetli. Kim onun kuvveti yarattı? Mevla muhtemelen. Fren kişi çok güzel. Kim onu güzel yarattı? Mevla yarattı. insan kendisi olamaz. Fren mesela meyve çok güzel, tatlı rengi güzel. Mesela karpuz diyelim. Efendim, rengi çok güzel, tadı güzel. O kabla tadı, rengi kim vermekte hemler? Su içiyoruz mesela. E yazın insan mala böyle yolda bazen. Kaynak suyu. Şöyle tatlı, şeffaf, berrak, serin. Yani doğal bir serinlikte su. Kaynakten içip içiyoruz. Oh ne güzel su. Övüyoruz suyu. Kim övüyor burada övgü? Suya mı? Yok hayır. Su eline bir şey yok. Allah'a gün hatta herhalde. şu var ki diyor Müminler bir şey överken Allah'a kast ederler niyetleri. Yani Allah'ın bunu böyle yaratmış diye sevap alırlar. Gafiller, o, orada suda boğulur o. Yani suyu metheder, kahpuzu metheder, şey sevdiği bir şeye metheder, onu över. O Allah'ın amacı ömür olmadığı için o sevapta mahrum kalır ve gafil olur. yani olur. Hava mesela bazen güzel diyoruz. Hava güzel yapı yaratan kim? Güneş yaratan kim böyle? Yağmur bulutunu sevkeden gönderen yağmur yağdıran kim? Bu yağmurda ne var yağmurda? Ne rahmetler yağmurda var böylece. Bunun için düşündüğümüz zaman gerçekten hamdü sena, şükür, sade Allah hakkıdır inşallah. Onun hakkında böylece. O'dur Rabbul Alemin, O'dur Malik, Yemid, O'dur Mevla. Arkadan geliyor Rabbül Alemin. Burada bedel deniyor buna. Allah'tan bedel kimdir? Recaalühü. Rabbül Alemin. Bütün alemin Rabbi. Bütün alemlerin Rabbi o. Bütün alemlerin. Ne alemler var değil mi? Şu dünya bir alem. Fular alemi, berz Misal alemi, Melekut alemi, Ceburut alemi. 18 alem olarak söyleniyor. 18 bin diye. Öyle bir zayıf atış var. Birbirinden farklı alemler. Her alemde başka yöntemler var. Her alem başka var her alem var. Mesela berzah hayatı. Kabir hayatı, berzah hayatı. Dünyaya mi? Başka bir hayat. hayatı alem. Başka alem. Ruhlar alemi başka alem. E, cennet başka bir alem. Cehennem başka bir alem bütün bunları yaratan, her âleme, başka karnına koyan Mevlam. yaratı yöneten Mevlam, o Rabbül âlemin. Rabbül âlemin bana İşte bir Müslüman ne yapıyor? mevlaya kulluk ediyor muhtemelen. Ona secci ediyor Müslüman. Diğeri ne yapıyor? Heykile taşlara boyun eğiyorlar. Sevgile şekli olarak böyle şey. Ya taştansa ne fayda gerek muhtemel? Yani o taş büyük büyük olsa, kürür kadar büyük olsa, eline ne gelir ki? Kim evladan kime böyle gider? Yani çok şükretmeye gerekiyor İslam işlimizde. Müslüman çok şükretmeye gerekiyor arkadaşlar. Böylece böylece ki Allah Rabbu Alemin Kişi ölüyor mesela, nereye gidiyor? Berse kabre gidiyor. Kimin hali orası? O da Allah'ın mülkü. Neye bence insan? misafir gibi. Bir eve misafir gittik. Ev çok büyük. Odaları kalıp çok, odaları çok. Ev sahibi önce bir odaya alıyor. Girince. Efendim, buraya alıyor. Biraz sonra bir başka oraya geçelim. Peki, geçelim işte. Buraya geçelim, geçelim. Allah bizi o mu uygulayıyor işte muhteşemler? Bizim eylem ana karnına gönderiyor. Ana karnına aldı ilk başta dinine gelirken. Bekleyin sonra ana karnına dinine gelmeden önce. Geçiş dönemi, ana karnına. Eylem bizi buyuruyor ana karnına gel bakayım. Ruh aleminden. Anakarın gelirler. Yani çık oradan dünyaya gel bakalım, ne abi. Et çık dünyadan mezarın kabrına kabre gel bakalım, ne gerekiyor? Gelmek gerekiyor. Muhtemelen. Yani işin her bakınca üründen korkmak gerekmiyor, üründen korkmaz öyle müttefikler. Mevlam kula birinden alıyor, başka aleme getiriyor O Allah dilerse, net müttefikler, o mezarı mezar şukuru. Mezar Dünyadaki saraydan çok ama çok daha zevkli feyzi olur. Allah'a dileriz. İşte Mevla, Rabbil Alemin, elhamdülillah. Biz alemine yaratan, yöneten, her şeyi gören, bilen, arada bağlandır kuran. Mesela buradan dua ediyoruz, ölenlere. O başka alem, başka alem. Ama buradan oraya dua gidiyor. Dua gidiyorlar. Orda ki de fizdi bize geliyor bir de, fizdi onlar bende, fizdi motorlar. Elektrana başka alem. elekte bize yardım ediyor elektrayı bize, arada bir bağlantı var bu şey bende, bağlantı var Neden? Çünkü Rabbimiz bir, Allah bir şeyci er adam. El-Rahman el-Rahim. El-Rahman da abi besledi geçtiysekin, Rahman ismi de, köken beraberten geliyor, Merhametten geliyor. Bu dünyaya bakıyor. Bütün canlı rızkı Allah'a aittir. Yani Er-Rızak isminin bir başka anlamı da Er-Rızak. Er her canlı rızkı yazılmış. Her canlı rızkı yazılmış böyle bir şey. Hadise geliyor. Bir insanın eceli, insan araya bulduğu gibi rızkı bulur. Bir insanın eceli, insan araya bulduğu gibi rızkı bulur böyle bir şey. Bir insanın neyse gitsin, rızkını yer. Rızık az yedirir çok yazılır muhtemelen. Bu farklı bir Böyle bir sebep verir, böyle bir sebep verir. Mesela bir evde denilmiş bir hanımın her şeye imkanları vardır. Fakat yere gitmiştir, zaman kısıtıdır, ufak bir şey yapıverir. Bir şey. bir fakir de olmadığı için şey, ufak bir şey yapıverir. Hep bunların sebep muhtemelen. İşte her imkanı var, iştahı da vardır. Ama doldu yasaklıyor kendisine. Sakın al, tuz yemek yasak. Tuz yapamazsın. Tuz alma. Öbürüne şeker yasak yasak. Öbürüne yasa. e efendim işte fasulye yasak, turşu yasak, şu yasak, bu yasak. Bizim yasaklar, Mevla'nın takdirinin, teclisinin bir sebepleri bulunan mutluluklar. Yani onlar biz sebep. Yasaklayıcılar, onlar bir sebep olamak. Efendim yani dinlemem yerim. Yersin kendi çekersin. Onun için rızık bela varmıştır hemler. Mesela bir cenin diyor. Anakandaki yavru. Cenin diyor ona Dört tane diyor Buna can verildiği anda rızık da veriliyor. Rızık hem başlıyor. Rızık hem başlıyor. Rızık nasıl? Bol mu acaba? Dar mı? Bak, o rızık farklı. Bazı kadın hamile kadın işlaslı olur. Genelde bir aşermiş olur ama kadın bazı iştahsız olur kadın. Her şey can şekli yemez, Fazla yemez. Tabii onda da kan da az olur kanlı bu Çocuğa rızkı daha ana kanında, ana kanında. Ana seyeb oluyor. Kimi fakir alamaz, kimin var yemez, ista olaramay yemez damlalar. Çünkü ana karnında süt daha dram Az kan gider böylece. Çünkü doğdu, dünyaya geldi, yine süt takdir edilmiş. Ananın görsenen süt ona takdire bağlatır, Takdire bağlatır böylece. Varsa kadın fakir olur ama sütü bol olur böyle. Çünkü doğar doğar sütü vermez böylece. Kimi süt olmaz. Biri oluyor, biri olmaz. Duralım böylece. Böyle. Bir de mevlam iştahli bir şey, iştah, iştah. Şimdi çülük bile, dile gelen çülük bile ikşas sorbatlı, rızık dar. Anası da boldur. Verir, almaz ama azela bırakır. Ta anası uğraşı uğraşır, oğleden neden? kıdar dar mıdır? Yani bir insan bunu geberecek, evinde her imkan vardır. Dükkan her şeyi görür ama işte olmaz. Şunu alayım acaba? Bir alır yok, gitmiyor, boğazdan geçmiyor. Azı bir yelükmüş. Güneş rızık tartı olmuş muhtemelen vereceğim. Errahim'de rahmet, merham kökünden geliyor. Çok şükür merhamdülillah rahmeti var. Rahmet muhtemelen. Ne de bu rahmet? Kul ne kadar günahkar da olsa kul günah işler, bu Allah isten eder, haşa İslam falan tanımaz kul, yoldan çıkar, sapıdık şunun olur. Ama dönüp de Mevlam dediği anda verilen kulun. Biz ama bişavli biri vardı. Bişçi hafi diye. Hafi yalnayak anlamına geliyor. Al aslı bişir. Bişçi hafi. Bu alkolmüş. Bağımlı har böyle. Durma içki Şarap içiyor işte. Bir giderken yolda bu ağır rüzgarlıymış. Bakıyor bir kağıt parçası böyle. Kağıt rüzgarda uçuyor kağıt rüzgar. Gene gene bırakıyor. Alıyor gene uçuruyor. Gene sarhoş alkolik. Saosu yakıp yürüyor böyle. Şu re göz ilgisi kağıda, ona tabii kağıt bu oluyor zamanlar, kağıt küt bu zamanlar. Girişi bakıyor, kağıt ne yazıyor? Basmilah diye kağıda. Böyle yapmıyor, sonra görüyor, Kağıdı yerden alıyor, öpüyor, yüzünü sürüyor, cemno koyuyor. Benim Rabbinin ismi var bunda, bunda besmele var. Rabbinin işte ismi var bunda biliyorum böyle. Ona sen cemno koyuyor ben işte. Ama sonra tabii işte, o gece... O şehirdeki bir evlen rüyyor. Evliya rüyasında yani evlen rüyasında büyük bir kişi bu evliyaya hemen sabah olunca benim bişir kulum var, bişir kulum var. Ona git, ona söyle ve ondan razıyım. Onu ben kuluma kabul ettim. Seyyidim bana kula gelsin bana. Uyanıyor. Allah Allah. Bişir bir tanemiş oradan meşhur. Ama bişir öyle işkila. bir adam. Yani gönül beni sarmış. Allah buna razı olmuş. Allah bunu, bunu, bunu kabul etmiş. Bir yanlış var diyor. Herde rüyamış, haytali rüyamla diyor. Yatıyor. Biraz su, uyuyor. Yine yani aynı gene geldi. Benim düşür kuluma git ve ondan razıyım. Onu mükulluma kabul ettim. Tebessüm sen dönüştü bana gelsin uyanıyor yani Allah Allah, nasıl olur bu ya bu bişir gibi şey şeye Allah'ın da razı olsun. Alkırı bir adam. Alkırı şeye görmüyorsan Yani uzak. Öyle bir insan. Üçlü yatıyor. Aynı şey tekrarlanınca hak giriyor. Şimdi de sabahtan evine gidiyor. Arama soruyor oluyor? Bişir nerede? Meherde içki içiyor orada. Evde durmaz o. Oraya gideyim. Yani gidiyor. Meherine gidiyor. Tabi tanınmış şey alim, evliullah, dost, Allah dostu kendisi. Şimdi dışarıdan bağırıyor, meyhane sahibine. bişir e, bişir bağırıyor. Meyhane sahibi çıkıyor, meyhane sahibi. Ne var? bişir burada mı? E burada. Onu biraz çağırır bana? Dışarıda Çağır, bir giremiyor tabii. Şimdi geliyor meyhane sahibi. bişir bişir, Ya seni filan kişi çağırıyor seni. Meşhur kişi. Önnekette, âlim, ev-iullah, Allah dostu, kelama sahibi. Seni filan kişi çağırıyor. Öyle mi diyor? O zaman da Mevlam'da bir oturup içermiş böyle has üzerinde. Ayakını çıkarmış. Hem ayakını, ayakını giymeden dışarı çıkıyor bakıyor ama sarhoş tabii. Diyor ki kişi o şeye bir şey bana bu gece Mevlam emir verdi. Seni görmen bana Mevlam söyledi. Allah senden razı olmuş. Allah seni kuluna kabul ediyor. Tevhetsin bana gelsin diyor Mevlam Bu bir duruyor şeyler, bir duruyor böyle. Hem anlıyor, bu besniye bu da ki adam anlıyor şekiller. Ya diye baya. Demek Allah benle razı olmuş öyle mi? Allah razı. Olmuş. Allah bana kulumu dedi, kulum dedi. bana. her şey neredeydi? Geldim Allah'a haber ediyorum. Geldim Allah'a haber ediyor. Hem adam başlıyor imle doğru gitmeye. O adam bağırıyor, meğerse adam bağırıyor. Büşir, büşir. Her kapın kaldı, kalsın. İşte onlar belli. Kalsınlar belli. Yanına gidiyor, emine gidiyor senin banyoyu görüyor, kısapsız olun muhteremden. İlk kez tevbe namazını kılıyor, sevgi kapımı başı ağlamaya. Benim Allah'ım, sen beni kuluna atmadın demek ki Allah'ım. Benim kuluna kabul etse Allah'ım sen beni. Tevbe ediyor muhteremden. Kendi büyük evli oldu, hep yanına gezerdi ama. Ben yanına tevbe ettim, böyle geçelim derdim, derdim, derdim. O hayatta olduğu sürece de ulus sokağına o zaman tabii hayvanlar her zaman keşiyor, çarına geçiyor böyle. Buraya hep hayvanlar var. O hayvanlar da sürüye böyle şey. Bir gün çoban arına getirirken onu sokana geçerken bakıyor. Yine ki başı oraya gitmiyor. Iş, Pişten böylece. E ya piş ölmüş işte. Malik-i Yemîn bütün ülemelere, mevlevî aşkı en tatlı şey güzel. Dünya artı en tatlı şey mevlevî aşkı. Ferans Mevla... o aşkı yakalamak Mevla'ya aşık olmak Mevlamızı. Sevmek Mevlamızı. Ona yönelmek böyle. İlası ona sahip kulaklar ihlası böyle. Böyle yönelmek böyle. Her mal bunda, her, mübunda, her mutlu bunda muhtemelen. Hepsi geçiyor bunlar. Maliki yevmi Allah Allah'a reçalühü, din. din günü Maliki. Din burada deyin kökünden geliyor, borç. Hesap anlamına geliyor bence. Mevla, hesap günü var, hesap günü, mahşer günü mevlam maliki. Maliki tek egemen hakimi, hüküm sahibi. Dünyada mevlam zâhiren parşöyüm lüktüme, dünyada biri zâhiren böyle. İşte devlet başı oluyor, şunu oluyor, bunları o devşinden bunlar oluyor böylece. Ama mahşerde kimsen ses yapmadı. Beylem soracak. Mülk kimin bugün? Demeyelim mülkün yevm Dillahil vahvedir kahhar buyuracak. Demeyelim mülkün yevm, Mülk kimin? Kimin mülk? Halen düzenen mülkü paraşırmayanlar, halen savaşanlar, kan dökenler, baskı zulüm yapanlar, nerede o hainler? Ben de söyleme maaşım. Buyuracak beylem Dillahil vahvedir kahhar Mülk Allah'ındır. Vahid Allah'tır. <gülüyor> ha. Her şey emin olan, belan var Mahşede bu olacak, başta mahşede, mahşede böyle. Yani peygamberlere bile onlara şıvak verilmeden peygamber bile boynları bükük, bektefek gibi durarış. Belabiliyor. Haza yevmilayetkun. Kimse konuşamıyor. sükün böyle mahşede böyle. Güneş altında, taban ayak yanıyor. İzdiham, izdiham, izdiham kal üstüne, ayak ayak üstüne bir birini yakıyorlar. Buram buram terakıyor. Herkese korku, herkese heyecan. Ne olacak halin bakmışlarında. O günün maliki, hakimi, egemeni Allah için bu O Allah kulundan razı olsa dünyada kulunu bırakır mı Allah? Allah'a bırakır dışında Efendim işte babam bakandır, dedem peygamberdir, işte amcam evliyadır, annem şudur budur, yakmıyor, yakmıyor. Yani karriye girdiğin zamanında, mahşer dikilme zamanında, o günün tek hakimi, egemeni, hüküm sahibi, hükübranı Allah cenni carah. O razı kulundan, bunu da yeter var. İyyâken na'budû. Şimdi bakın buraya geliyor muhteremler buna ilim i manide iltifat dönüyor. İlm-i bir ilim vardır. İlm-i manideye bedi beyan bir yerde getirebileceği. i̇lm manide buna iltifat dönüyor. Allah Rabbül Alemin'dir. Bu gayb-ı geliyor burada. Allah Rahman Rahim'dir. Gayb-ı Allah böyledir. huzu yani huzur değil bu böyle. Allah din günü malikidir. Gayb-ı ile Şimdi burada Kul ne yapıyor? Kul burada gaybredenini yırtıyor, huzura kavuşuyor. Kul öyle bir hale geliyor ki burada Allah hitap ediyor. İyyâke nâbudu. Kul huzura giriyor. İltifat denen iman ediyor. Yani namazda burası önemli bir şey. İyyâke derken buradaki kefareke sana anlamıyor muhatap, zamir bu. İyyâke ancak ve ancak yalnız sana. İyyâd'ı ancak ancak sana. Ne abudu? İbadet ederiz. İbadet ederiz. İbadet, ubudiyet. Kulu tam teslimiyet. Kalben, beden, ruhan teslimiyet. İyyâd'ı anabudu. Buraya kadar kulun imanı gaybinde kalıyor. İmanın gaybi yani buraya kadar. İmanın gaybi. Fakat buraya kadar iman kuvveti dönüştür burada. Kul Mevla'yı biliyor. Buna dönüyor marifetullah. Marifetullah. Marifetullah. Kul burada Arif oluyor, Arif. Marifetullah. Kul Mevla'yı tanıyor. O Allah ki biz alim yaratan Mevla. Yöneten Mevla. Bir o Mevla Mevla. Her onun denet emrinde Mevlamızın böyle. Rahmaniyet. O rızkı veriyor. Okula kullar acıya merhamet ediyor. Ve yine o Allah bize mahşede süreç çekecek. Burada ne oldu? Geçmiş diye Hali gelecek üç, burada mertebe var böyle işte. Bari kiminin gelecek bilgi Üç hal var böyle. Üç evlat tamamlanıyor, devlet tamamlanıyor. Kul burada sana tanıyor, biliyor. Kul ne yapıyor? Kul buradan gaye perdesini yürütüyor. Açıyor kul perdeleri, açıyor. İyyâken ne yapıyor? Ne yapıyor? Biri muhtemelen. Ne yapıyor? İyyâken ne yapıyor? Ancak ve ancak sana Allah kul görüyor ben. Na'bud'u ibadet ederiz. İbadet, tam bir teslimiyet böyle, itirazsız böyle. Dediğini aramadan böyle, tam bir teslimiyet böyle namazan böyle. Kul, namaz kıl, ama, nişin yok. Buruş, nişin yok. Muhtemelen. Zekat eder, nişin yok. Muhtemelen. Cihadet edecek. Yani bu tam bir teslimiyet, İyâken Na'bud. Buradaki İyâken na bir dava başına bu. Kul böyle coştu. Seyiz aldı, Kul marifetullah erdi. Kul Mevla'yı tanıdı. Kul döndü, döndü kulu Mevla'ya. Aynı sınavı idifat ederim dedi böylece. Bir dava. Ama ne gerek şimdi burada? Bunun bir de devamı gerekiyor. Yani geçici olmaması gerekiyor bunun. Bunun için kuburun daha kuburda ve iyâke neslâin Allah'ım size yardım isterim. Yardım et. Yani yoksa yolda kalırım. Çünkü şehre tabi mutlaklar işimize nefis var, dünya var, çevre var. Bütün bunu aşmak bunları. Mesela deniz sakin yüzmek daha kolay. Ama diğer dalgalar var. Malta aldığın insana böyle. Bunları aşmak daha mutlaklar. Aşmak benim şey. Şehre bütün Nefis, onur, benlik, kibir, şehvet, öfke, ihtiras, hepsinin dalgalar bunlar Dalga dalga böyle. Altı alma çalışıyor bunlar. Ne gerekiyor burada? Ve iyyâke neste'în. Aman Allah'ım sen bize yardım et Allah'ım. Bu yol aşayım ya Rabbi. Nefs aşayım, şeyti aşayım, çeri aşayım. Burada Mevlam kula soruyor şimdi. Ya abdi kef esti'in ya? Ben burada. Yani kulum. Şimdi kul namazda okurken Fatih'i Allah ile hitap konuşuyor bu zaman. Allah konuşuyor. Yani. Kul Allah huzurunda. Allah ile konuşuyor. Mevla soruyor. Ya abdi, ey benim kulum. Kefe esteinüke. İsten, nasıl yada beni ne istiyorsun? İsten benden. Ne işte istiyorsun namazda? İhdine sıratan müstakî. İhdine sıratan müstakî. İstiyor. Işte. Hem bir dua burası şimdi. İhdi, hidayet eyle. Hidayet eyle. Na bize. İyi dini olsa yalnız beni olur Arapçada derim mütekerlim muhatab oluyorum bence İyi ne oluyor bizi hepimizi böyle yani cemaat her biri bunu söylüyor hatta bırakalım cemaatı kürü azdaki bütün Müslüman'a bunu şey namaz söylüyor. kürü azamak muhtemelen. yani namaz en büyük manevi anam şirket namaz diyorlar birinci saf cemaat kabe ve tuhata bende ilk saf böylece. Bu sonra Kiabe'deki cemaat, Mekke'deki cemaat Medine cemaat, Şam'daki, Mısır'daki, Bağdat'taki, Amerika'daki, Almanya'daki vatandaşlar, Türkiye'deki böyle küre az bir mescit her tertip cemaat her cemaate kullanıyor. Namaz kılan Müslümanın her biri bunu söylüyor ama. Veyyâkenesteyîn. Allah bize yardım et. Allah şükür mühteşemler bu cemaati kübra'da, bu büyük cemaatta Kutuplar var senin, yani. Yediler der var, 4300 var böyle. Allah Doğu aşklar var bunlar böyle, böyle Yani bir insan namaz cama devam ederse kul bunların bu hastanada ortak koyuyor mütevveler. Ortak Onlar sıramaya fazla koyuyorlar, ama paylaşımı ortak paylaşır <gülüyor> bak böyle. Mesela diğer şehirlerde herkes payına göre kar, kar alıyor, payına göre böyle. Bu öyledir mi böyle Bir Allah dostu mütevveli kutbu azam. Bir Eylül'de kırklar yediler mesela. Onlar fazla pay koyuyorlar ama kazançta orta koymuyorlar. Liyâken estâîn. Ama Allah'ım şey yardımıyla bizlere. Ne yazık muhteşem, muhteşemler. Yani namazsızlara gerçekten çok çok yazık muhteşemler. Yani bu büyük cemaati kübradan, bu duadan yoksa kalıyor bunlar. İhdi, ihdâ bizlere. Neyi? esraten müstakime Sırat yol geniş yol anlamı onları görüyor çocuk olarak müstakimde dost doğru yol nereye giden yol cennete giden yol kişi yola girdi mi yavaşça gitse sonu cennet ama tabi bazen koşar bazen çabuk giderler bazıları yavaş giderler ama ki kişi kişi bu yolda olsun Sırat-ı müstakii muhteremler. Bir de ahirette sırat köprüsü var. Bunlar aslında bir bağlantı var. sırat köprüsü, sırat-ı müstakii. sırat, sırat köprüsü cehenneme kuruluyor. Cehennemin üzerine kuruluyor. Yani cehennemin bir kenarından bir kenarına kadar, baştan baştan kuruluyor böyle şey. Kırılınca kılıçtan keskin deniyor buna. Yani, geçmesi çok zor güç anlamında yani o bakan bir de cehennem ateşi kara olacak. Üçüpermeyecek ama. Karını kotuyor böyle şey. Dünyada sırahtı müstakil. Hidayet yolu, bu da kıldanıncı aslında bu da böylece. Şey. Yani incelenip arayıncı bu da bu şekilde böyle. Aman karam işlemeyin, günah işlemeyin, aman yalan söylemeyin, kulak işime girmesin, namazın kaza kalmasın, namazın eksik olmasın, huşun tamam olsun. Bu nedir? Bu da kıldanıncı kıvristen kestin kızımıza. Bir dünyada böyle kılık kırk yararsa dünyada insan böylece. Bir işi yaparsa böyle, Allah'a inanırsa böyle, her işini araştırırsa, her lokmasına bakarsa, orada sağ köpesini, orada geçirirsen böyle, karşı böyle. Kuş gibi uçacak böyle böyle. Anlamış böyle böyle. Hatta böyle gerçek müminler sırada geçerken, cehennem tabii patinin saçı, alemin suyu çıkarıyor böylece. Onlara cehennem yalvaracak. Ne olur yağmimin çabuk gel çabuk. Nurun ateşimi söndürecek. Nurun ateşimi söndürecek bu İşte bu seyremler her gün namazda buna Allah'a dua ediyoruz. İgdine sırata müstakim. Günde en aşağı 40 defa. Yani peşeket namaz 40 seyret Sünnet'e beraber. Kim ki günde 5 namazı kılıyorsa her gün. 40 rekat namaz kılıyor. Günde en aşağı 40 defa biro pek ki defa okuyor bu adam. Ve cemaat gittiği zamanlar cemaate ortak olmaktadır. İdradı ata müstakiyim. Peki bu yola kimler gidiyor? Kimler bu yolda şimdi? O sıraftan bedel deniyor. Sıra palle en antaleyim. Sıra palle en antaleyim. Öyle bir yol ki eli antaleyim Allah'a İnan metin nimet verdiği kulların yoluna. Kimlere bunlar? Böyle bunda biliyorsunuz sorusunda menen nebiyin. İşte Sa safan cemaate kaldım. Menen nebiyin ve sıddık kişi ve salihine bakmak gerekir amende. Kimler yaşta bu yolda? Men nebiyin, nebi peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar medrese. Onların yoluna yani peygamberlere özenme, bezenme, sızıklara be özenme, bezenme, sahrilere, şeritlere bezenir. Ona yoluna. Gayril <gülüyor> mağdûb aleyhim Aman Allah'ım üzerine gazep ettiğin yoluna değil ama. Gayril mağdûb aleyhim mağdûb gazep olunan toplumlar, kovunlar, Allah'ın gazep orayanlar. Lüt kavmi, şunluh Ama onlar eyleme. Şimdi el i Sünnet inancının temelkesi şudur. Havf Korku ümit arasında olmak böylece. Bir insan korku atar, Allah affet ederse, işte tehlikeli muhtemelen. Birisi ümidini keserse, o tehlikeli. Ne gerekiyor? Havf rica bakın. Şimdi dua ediyoruz. İdine sıraten müstakil. Allah'ın birisinden itaat Allah'ın bizlere böyle. Yani peygamadan olma böylece. Ama aklına geliyor ki, bir de gazip oryanlar var, vatanlar var. Ama adam onu da elemi bizleri. Çok. korkuyoruz. Gazip oryanlar. Kimler bunlar? Bunlar açıp günah işleyenler muhtemelen Günah aşanlar ve günahı da topluma yansıyanlar. Yani bir günah topluma yansıdı mı, o zaman felaket gelir muhtemelen. Eğer insanlar böyle kişisel olarak gezece günah işlerlerse, ancak onlara zararlar, kendi zararlarlar. Fakat bir günah açık işlenir, topluma yansıtır, yani yaygınlaşır, yaygınlaşırsa yani toplumunsa isten dönüşürse o zaman Allah kumuştuklarından gazete gelir böyle şey. Nasıl gelir? Onu mevrem bilir. Deprem olur? Sel mi olur? Kıtlık mı olur? Kırak mı olur? Hastalıklar mı gelir? Düşman mı gelir? Savaş mı olur? Göç mi olur? Kan mı akar? Açlık mı olur? Şey. Yalnız oluyor muhtemelen. bu Bu, da Sünnetullah bu şekilde böyle. Harfak lazım ondan böyle. Ver Allah Alim bir dalette eleme. Dalette sapıklık, sapıklık. İslamdan sapmalar, böyle. İslamdan sapmalar. Günümüz çok var bunlar muterane böyle. Çok var günümüzde böylece. Yani çıkıyorlar mesela eksenlere çıkıyorlar peygambersiz bir İslam. Yani peygamberle düştüğü yapıyor. Müşriyedleri düştüğü, sahabeleri düştüğü, hepsini düştüğü böylece. Kitapsız böyle. Efendim işte Kur'an'da şu var, Kur'an'da bu yok. E Kur'an'ın seninle anlasın yok. O sahabe anlamamız Kur'an'ı. Sahabeler, tamam. Resulullah ayet e gelirdi. Hazret-i beki, Ömerler. Aşağı en beşlere. Her bir Allah dostu, veliler böylece. Ayet-i kerime geliyor. Ya Resulallah. Bu anlamına geliyor. Yorumu Peygamber muhterem bu şey. İşte az cemaatimiz Allah'ın konutu tabi yani, ve saplık hareketleri de var. Her zaman var. Tabi yine de var muhteremler. Yine de var bunlardan. Kaşıma gerekiyor muhteremler. Yani İslam nasıl gelmişse bunu yaşama gerekiyor muhterem. Efendim yani böyle demiş. Diyebilir muhteremler. ona geçirir onlar böyle. Yine tane Fatiha.